BÖLÜM 370 Belli bir konuyu kapsamayıp, hoş, cazip ve ilginç hadisler. Hadis 1810 Nevvas İbni Sem'an, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir sabah, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Deccal'den bahsederek onu alçalttı. Ne büyük bir bela olduğunu belirtti. Öyle ki biz onun Medine civarındaki hurmalıklara gelip dayandığını zannettik. Bizler oraya gidince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizdeki telaşı anladı ve size ne oluyor dedi. Biz de ya Rasulallah. Sabahleyin Deccal'den bahsettiniz. Onu alçaltıp, ne büyük bir fitne olduğundan bahsettiniz. Biz de onun şu hurmalıklarımıza gelip dayandığını sandık, dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Sizin için en çok korktuğum, Deccal'den başka şeylerdir. Şayet Deccal, ben aranızdayken çıkarsa, O'na karşı sizi müdafaa eder, O'nun delillerini çürütürüm. Eğer ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa, herkes kendini O'na karşı savunmalı ve şerrinden korunmalıdır. Zaten Allah, mü'minleri O'nun şerrinden koruyacaktır. Deccal, kıvırcık saçlı, O'nun, gözü sönük, kör bir gençtir. Ben onu sanki cahiliyede yaşamış, katan oğlu abdül Uzaya benzetiyorum. Sizden kim onu görürse, Kehf suresinin başından birkaç ayet okusun. Bu ayetler sizi onun şerrinden koruyabilir. O deccal Şam ile Irak arasından bir yerden çıkacak ve çok aşırı kötülüğünü sağa sola, her yana yayacaktır. Ey Allah'ın kulları! Ona ve şerrine karşı kendinizi koruyup dirençli olun. Ya Resûlallah! Deccal yeryüzünde ne kadar kalacaktır? dedik. Kırk gün kalacak. Bir günü bir yıl kadar, bir günü bir ay kadar, bir günü de bir hafta kadardır. Diğer günleri de sizin bugünkü günleriniz gibi olacaktır. Ya Allah, bir yıl kadar olan günde kılacağımız bir günlük namaz kafi gelecek mi dedik? Hayır, siz ona göre Namaz vakitlerini takdir ve hesap ediniz. Biz ya Resulallah onun yeryüzündeki sürati ne kadardır diye sorduk. Rüzgarın sürüklediği bulutlar gibi insanların yanından geçer. Rableri olduğunu söyleyerek kendisine iman etmelerini ister. Onlar da iman ederler. Göğe yağmur yağdırmasını emreder. Yağmur yağar. Yere emreder, bitikler biter. Hayvanlar da otlaklardan daha besili ve sütlü olarak dönerler. Daha sonra, başka insanların yanına gelecek, onları da kendisinin Rabb olduğuna inanmaya davet edecek. Fakat onlar, bu daveti kabul etmeyip reddederler. Tevhid inancı üzere kalırlar. Deccal de yanlarından döner gider. Bu sefer o toplumdan yağmurlar kesilir, otlar kurur, hayvanlar da helak olurlar. Deccal harabe olan bir yere uğrar ve defineleri ortaya çıkar diye emredince, bal arılarının beylerini takip ettikleri gibi, defineler de Deccal'in arkasından giderler. Sonra Deccal, güçlü kuvvetli bir genci, Rab olduğuna imana davet eder. Kabul etmediğinden dolayı öfkelenerek, kılıcıyla onu ikiye biçer. Bu parçalar ok menzili kadar uzak bir yana düşer. Sonra yine aynı genci çağırır. Genç, eski haline dönmüş, güleç bir yüzle tekrar ona doğru gelir. Deccal böyle işler yaparken, Allah, Meryem oğlu İsa'yı gönderir. Mesih, boyanmış iki elbise içinde, ellerini iki meleğin kanatları üzerine koyarak, Dimeşk'in doğusundaki, Ak minarenin yanına iner. İsa parlayan yüzüyle başını yere eğince saçlarından terler damlar. Başını kaldırınca da inci gibi nurani damlalar dökülür. Onun nefesini koklayan kafir derhal ölür. Onun nefesi baktığı yere anında ulaşır. İsa aleyhisselam Deccal'in peşine düşer. Onu Kudüs yakınındaki Lüt'te yakalayıp öldürür. Daha sonra Hazreti İsa Aleyhisselam Allah Teala'nın kendilerini Deccal'in şerrinden koruduğu bir takım insanların yanına gelir. Onların yüzlerini okşayarak Deccal'in fitnesinin sona erdiğini söyler ve kendilerine cennetteki yüksek derecelerini haber verir. Bu sırada, Allah Teala İsa aleyhisselama vahyederek, Ben sana itaat eden bir cemaat meydana getirdim. Hiçbir zaman, onları öldürmeye kimsenin gücü yetmez. Onları götür, Tur dağında muhafaza et. Allah, Yecüc ve mecücü gönderir. Bunlar, yüksek tepelerden süratle akıp inerler. Bunların öncüleri, Taberiye gölüne varıp, gölün bütün suyunu içerler. Sonraki gelenler, oraya vardıklarında, bir zamanlar burada çok su varmış, derler. İsa aleyhisselamla yanındaki mü'minleri, Tur Dağı'nda kuşatırlar. Onlardan her biri için, bir öküz başı sizin bugünkü paranızla yüz altından daha kıymetli olur. İsa aleyhisselam ve yanındaki mü'minler, bu beladan kendilerini kurtarması için Allah'a yalvarırlar. Allah da, yecüc ve mecücün enselerine küçük kurtçuklar musallat eder. Hepsi bir anda ölüp giderler. Bundan sonra İsa aleyhisselam ve mü'minler, Tur dağından inerler. Yevcuc ve mecücün kokmuş cesetlerinin olmadığı bir karış yer bulamazlar. İsa aleyhisselam ve yanındaki mü'minler de bu beladan, Allah'ın kendilerini kurtarması için yalvarırlar. Allah, deve boyunları gibi iri kuşlar gönderir. Bunlar, o kokmuş cesetleri alarak, Allah'ın dilediği yere götürüp atarlar. Sonra Allah, öyle bir yağmur gönderir ki, uğramadığı bir ev ve çadır kalmaz. Bu yağmurda, yeryüzünü ayna gibi pırıl pırıl temizler. Daha sonra yeryüzüne meyvelerini bitir, bereketini getir diye emredidir. O gün bir grup insan tek bir nar ile doyar ve kabuğu ile gölgelenir. Otluğa gönderilen hayvanların sütü de bereketlenir. Öyle ki, bir devenin sütü kalabalık bir grubu bir ineğin sütü bir kabileyi bir koyunun sütü de bir cemaati doyurur onlar böyle yaşayıp giderken Allah tatlı bir rüzgar gönderir bu rüzgar müminleri koltuk altlarından sarmalayıp ruhlarını alıp götürür o zaman yeryüzünde insanların en şerlileri kalır. Onlar da eşekler gibi birbirleriyle herkesin gözü önünde cinsel ilişkide bulunurlar ve kıyamette onlar üzerine kopu verir. Müslim fiten 110. Hadis 1811. Ribi ibne Hürş şöyle demiştir. Ebu Mes'ud el-Ensarî ile birlikte Huzeyfe İbn Yemân'ın yanına gittim. Radiyallahu anhüm. Ebu Mes'ud ona Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Deccal hakkında duyduklarını söyle dedi. Huzeyfe de şunları söyledi. Deccal yanında bir su ve bir de ateş olduğu halde çıkacak. İnsanların su olarak gördükleri şey, yakıcı ateş, ateş olarak gördükleri şey, tatlı ve soğuk içimli sudur. İçinizden ona kim yetişirse, ateş olarak gördüğü tarafta bulunsun. Çünkü o tatlı, hoş bir sudur. Ebu Mes'ud el-Ensari, Huzeyfe'nin böyle söylediğini ben de duydum, dedi. Hadis 1812 Abdullah İbni Amr İbni As'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deccal, ümmetimin hayatta olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Kırk bu kadar zaman kalır. Ravi kırk gün mü, kırk ay mı, kırk yıl mı dedi, bilemiyorum, diyor. Bunun üzerine Allah, Meryem oğlu İsa'yı yeryüzüne gönderir. O da, Deccal'i bularak, ortadan kaldırır. Sonra insanlar aralarında hiçbir düşmanlık bulunmadan 7 yıl boyu daha yaşarlar. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir ve bu rüzgar kalbinde zerre kadar hayır veya iman bulunan tüm müslümanların ruhunu alır gider. Şayet Biriniz bir dağın derinliklerine girmiş olsa bile, bu rüzgar oraya kadar girip, onun canını da alır. Geriye her türlü kötülüklere kuş gibi hızlıca dalan, iyilik bilmez, fenalıktan sakınmaz, canavar gibi şerli insanlar kalır. Şeytan onlara insan kılığına girerek görünür ve bana hala inanmayacak mısınız der. Onlar da ne yapmamızı emredersin derler. Şeytan da onlara putlara tapmalarını emreder. Onlar bu haldeyken rızıkları bol ve geçimleri güzel olur. Sonra sura üfürülür. Onun sesini duyan herkes dehşet ve şaşkınlık içinde yıkılıp kalır. Sûr'un sesini ilk duyup can veren adam, devesinin havuzunu çamurla tamir eden bir kimsedir. Etrafındakiler de ölürler. Sonra Allah, gölge gibi veya çiğ gibi bir yağmur gönderir de, insanların çürümeye yüz tutmuş cesetleri, bununla yeniden hayat bulur. Sonra ardından suğra bir kere daha üflenir. Herkes yerinden fırlayıp kendilerine yapılacakları gözlemeye başlarlar. Sonra haydi Rabbinize geliniz denir. Meleklere de onları alıkoyun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir denilir. Daha sonra meleklere cehennemlikleri ayırın buyrulur. Onlar da kaçta kaçına ayıralım diye sorarlar. Bin kişiden 999'u denilir. İşte o gün çocukların aniden saçlarının ağrıcağı, her türlü gerçeğin apaçık ortaya çıkacağı bir gündür. Hadis 1813 Enes'ten Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mekke ile Medine dışında, Deccal'in ayak basmadığı bir yer bulunmaz. Bu iki bölgenin bütün yollarında saf tutmuş melekler buraları korur. Deccal, kumlu, Çorak bir araziye iner. Medine üç defa sarsılır. Allahü Teala oradan her kafir ve münafığı çıkarmış olur. Hadis 1814. Yine enesten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsfahan Yahudilerinden kendilerine has özel sarık sarmış 70 bin kişi Deccal'in arkasından gider. Hadis 1815 Ümmü Şerik, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu dinlemiştir. Muhakkak ki mü'minler Deccal'den kaçıp dağlara sığınacaklardır. Hadis 1816 İmran İbni Hüseyin, Allah onlardan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim dedi. Adem'in yaratılışından, kıyametin kopacağı ana kadar meydana gelecek olaylar içinde, Deccal'den daha önemlisi yoktur. Hadis 1817 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Deccal ortaya çıkınca, müminlerden biri, Deccal tarafına doğru yönelip gider. Deccal'in muhafızları, onun önüne çıkarak, ''Nereye gitmek istiyorsun?'' diye sorarlar. ''Şu ortaya çıkan adamın yanına'' der. Onlar da, ''Sen bizim Rabbimize inanmıyor musun?'' diye sorarlar. O da, ''Bizim Rabbimizin gizli bir tarafı yoktur.'' Tüm vasıfları ortadadır. Deccal'in manzarası bile, onun yalancı olduğunu göstermeye kâfidir, cevabını verir. Deccal'in bazı adamları, Öldürün şunu, derler. Bir kısmı ise, Tanrınız haberi almadan, bir kimseyi öldürmeyi yasaklamadı mı, derler. Ve o mü'mini, Deccal'in yanına götürürler. O mü'min, Deccali görünce, diğer mü'minlere, Ey insanlar! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği Deccal işte budur, der. Bunun üzerine Deccal, onun dövülmesini emreder. Başından ve yüzünden yaralanıp, sırtından ve karnından çokça dayak yiyen bu kimseye, Deccal, hâlâ bana inanmıyor musun? diye sorar. Yalancı Mesih sensin. Sana inanmıyorum diye cevap verince, Deccal'in emri üzerine o kimseyi testereyle baştan aşağı ikiye biçerler. Deccal, ikiye bölünen cesedin arasından geçtikten sonra o kimseye ayağa kalk der. O da doğrulup kalkar. Deccal tekrar ''Bana iman ediyor musun?'' diye sorar. O da, ''Bu öldürme ve diriltme işiyle senin hakkındaki kanaatim iyice pekişti.'' der ve halka dönerek, ''Ey insanlar! O benden sonra artık kimseyi öldürüp diriltemez.'' der. Deccal onu kesebilmek için yakalar. Fakat Allah, o müminin boynundan köprücük kemiğine kadar kısmı bakır gibi kılıç işlemeyecek bir hale dönüştürür de Deccal ona bir şey yapamaz. Bunun üzerine Deccal onun ellerinden ve ayaklarından tutarak fırlatır. İnsanlar onun cehenneme atıldığını zannederler. Halbuki o cennete bırakılıvermiştir. Rasulullah Sözünü şöyle tamamladı. İşte bu mü'min kimse, alemlerin Rabbi olan Allah katında, insanların en büyük şehididir. Yalancı bir zalime karşı, hakkı söylemekten geri durmamıştır, buyurdu. Hadis 1818 Mughire İbni Şube, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hiçbir kimse Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Deccal hakkında benden fazla soru sormadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana o sana zarar vermeyecek buyurdu. Ben bazı kimseler Deccal'in yanında dağlar kadar ekmek ve su ırmağı var diyorlar dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Deccal, Allah katında yaptığı göz boyamacılığı ve yalancılığıyla en bayağı ve zarar veremeyecek kadar zavallıdır, buyurdu. Hadis 1819 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Her peygamber, ümmetini yalancı, tek gözü kör Deccal'in tehlikesine karşı uyarmışlardır. Dikkat edin, onun bir gözü kördür. Yüce Rabbiniz tek gözlü değildir. Deccal'in iki gözü arasında R Yazılmıştır. Hadis 1820 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir peygamberin ümmetine deccal hakkında söylemediği bir şeyi size haber vereyim mi? O'nun bir gözü kördür. O yanında cennet ve cehennemin benzerini getirmiş olur. O'nun cennet dediği şey cehennemdir. Hadis 1821 İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ashabı yanında, Deccal'den bahsederek şöyle buyurdu. Allah tek gözlü değildir. Şunu unutmayın ki, Deccal'in sağ gözü kördür. Sanki onun bu gözü, üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir. Hadis 1822 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlarla Yahudiler, topyekun savaş yapmadıkça, kıyamet kopmaz. Öyle ki, Yahudi taşın ve ağacın arkasına saklanacak, taş ve ağaç, o Yahudiyi kovalayan Müslümana, Ey Müslüman! arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür diyecek. Yalnız gargat ağacı bir şey söylemeyecek. Çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır. Hadis 1823 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir adam kabir yanından geçerken, kendini o kabrin üzerine atıp, ah, keşke şu kabirde yatanın yerinde ben olsaydım, demedikçe kıyamet kopmayacaktır. O kimse din yönüyle değil, başına gelen belalar yüzünden böyle davranacaktır. Hadis 1824 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fırat nehrinin suyu çekilip, altından bir dağ çıkmadıkça, ve bu hazine üzerinde savaş kopup, her yüz kişiden doksan dokuzu ölmedikçe ve ölümden kurtulan her bir kimsenin kurtulup kazanan ben olaydım demedikleri müddetçe, kıyamet kopmaz. Diğer bir rivayetse şöyledir. Pek yakında, Fırat Nehri'nin suyu çekilerek, aktığı yatakta bir altın hazinesi ortaya çıkacaktır. O günü gören kimse, o hazineden kesinlikle bir şey almasın. Hadis 1825 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim, demiştir. Bir zaman gelecek, İnsanlar Medine'yi bütün hayır ve güzellikleriyle terk edip gidecekler. Orada sadece vahşi hayvanlar ve kuşlar kalacaktır. Oraya son gelen Müzeyne kabilesinden koyunlarına seslenip duran iki çoban olacak. Onlar da orayı ipisiz ve vahşi hayvanlarla dolu bulacaklardır. Bunlar da seniyet-ül veda denilen yere gelince, yüzüstü düşüp öleceklerdir. Hadis 1826 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyanın son günlerinde servet, o kadar çoğalır ki, halifelerinizden biri, malı saymaya bile gerek duymadan, avuç avuç dağıtacaktır. Hadis 1827 Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar öyle bir zaman görecekler ki bir kimse eline altın alıp onu sadaka olarak vereceği bir kimse arayacak fakat bulamayacaktır. Erkeklerin azlığı kadınların çokluğu sebebiyle 40 kadının bir erkeğin himayesine sığındığı görülecektir. Hadis 1828 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle bir adam, bir başkasından bir arazi satın almıştı. Araziyi alan adam, orada altınla dolu bir küp buldu. Araziyi satan adama, altınını al. ''Zira ben senden altın değil, arazi satın aldım.'' dedi. Arazi sahibi de, ''Ben sana o araziyi içindekilerle birlikte sattım.'' dedi. Anlaşamayınca bir hakeme başvurdular. Hakem olan bu kimse, ''Çocuklarınız var mı?'' diye sordu. Birisi, ''Benim bir oğlum var.'' dedi. Diğeri de, ''Benim de bir kızım var.'' dedi. Hakem olan kimse o olanla kızı evlendirin. O altınların bir kısmını onlara harcayın, bir kısmını da sizler tasadduk ediniz diye hükmeder. Hadis 1829. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işitmiştir. Vaktiyle iki kadın çocuklarıyla yolda giderken, bir kurt bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürmüş. Kadınlardan biri arkadaşına, ''Kurt senin çocuğunu götürdü.'' dedi. O da, ''Hayır, senin çocuğunu götürdü.'' dedi. Kadınlar davalarını halletmek üzere, Davud aleyhisselama başvurdular. O da, Yaşlı kadına haklı görerek çocuğu ona verdi. Bu kadınlar bir de meseleyi Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselama arz ederler. Hazreti Süleyman işin gerçeğini anlamak için Bana bir bıçak getirin ki çocuğu ikiye bölerek aranızda paylaştırayım deyince O zaman genç kadın Allah sana rahmet etsin aman çocuğu kesme, çocuk onundur, dedi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman, kendisinde gördüğü şefkat ve merhamet üzerine, çocuğun genç kadına ait olduğuna hükmetti. Hadis 1830 Mirdas el-Eslemî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah'ın salih kulları, birer birer gider gider de, geriye, arpa ve hurmanın döküntüleri gibi, değersiz kimseler kalır. Allah da, onlara hiçbir değer vermez. Hadis 1831 Rifa'a i̇bn Rafi ez Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Cebrail aleyhisselam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, aranızda Bedir savaşına katılanları nasıl sayarsınız diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, onları Müslümanların en faziletlisi kabul ederiz buyurdu veya buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam da biz de meleklerden Bedir savaşına katılanları meleklerin en hayırlısı ve değerlisi sayarız, dedi. Hadis 1832 İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, bir topluma azap gönderdiği zaman, o azap, orada bulunan iyi ve fena herkese isabet eder. Helak olur giderler. Sonra amellerine ve niyetlerine göre yeniden diriltilirler. Hadis 1833 Cabir, Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, hutbe okurken dayandığı bir kütük vardı. Daha sonra minber yapılıp, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hutbesini orada okumaya başlayınca, bu kütükten, gebe develerin iniltisi gibi sesler çıktığını duyduk. Bunun üzerine, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi, elini kütüğün üzerine koyunca sesi kesildi. Başka bir rivayette, Cuma günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okumak için minbere çıkıp oturduğu sırada minberin yanındaki hurma ağacından yapılmış kütük, ikiye bölünürcesine bağırıp ağladı. Başka bir rivayette, bir çocuğun haykırışı gibi haykırdı. Bunun üzerine Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, minberden indi, kütüğü kendisine yaslattı, kütük bir çocuğun ağlayışı gibi inlemeye başlayıp, bir süre sonra sustu. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Kütük, kendisinin üzerinde hutbenin okunmamasına ağladı, diye buyurdu. Hadis 1834 Ebu Sâlebe el-Huşenî Cürsüm İbn Nadr'ın, Allah ondan razı olsun, rivayetine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah, bazı şeyleri farz kıldı. Onlara sırt çevirip ihmal etmeyin. Bazı günahlara yaklaşılmaması için sınırlar koydu. O sınırları aşmayın. Bazı şeyleri haram kıldı. O haramları çiğnemeyin. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, sizlere olan merhametinden dolayı dile getirmedi. Onları da araştırıp kurcalamayınız. Hadis 1835 Abdullah İbni Ebu Evfa Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yedi gaza yaptık. O seferlerde Çekirge yediğimiz olurdu. Diğer bir rivayette, Peygamber Efendimizle beraber, Çekirge yedik denilmektedir. Hadis 1836 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Akıllı mü'min, bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. Hadis 1837 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, kıyamet gününde, üç kişiyle konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, kendilerini temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Biri, susuz bir yerde ihtiyaçtan fazla suyu olup da, oradan gelip geçen yolculara esirgiyen kimsedir. Diğeri, ticaret malını ikindiden sonra pazara sürüp, falan fiyata aldığına dair, yalan yere yemin ederek, gerçek öyle olmadığı halde, müşteriyi kendisine inandıran kimse. Öteki de, devlet başkanına, sırf dünya menfaatinden dolayı biat eden, yani siyasi otoritesini kabul edip, elini tutan, dünyalık verildiğinde sözünde duran, verilmediğinde sözünden cayan kimsedir. Hadis 1838 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sura iki üfleme arasında kırk vardır buyurdu. Asap. Ya Ebâ Hureyre, kırk gün mü? diye sordular. Bunu söyleyemem, dedi. Sahabiler, kırk sene mi? diye sordular. Bir şey diyemem, dedi. Kırk ay mı? diye sordular. Yine cevap vermekten çekinirim, dedi. Sonra sözüne şöyle devam etti. Kuyruk sokumu kemiği, ac bu zeneb, Dışında, insanın bütün bedeni çürüyüp yok olur. Tekrar yaratılış, bu kemikten meydana gelir. Sonra Allah, gökyüzünden bir hayat yağmuru indirir de, bütün insanlar, yeryüzünden, tohumların patlayıp çıktıkları gibi yeryüzüne çıkıverirler. Hadis 1839 Yine Ebu Hureyre, Allah'undan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yerde sahabileriyle konuşurken bir bedevi çıka geldi. Kıyamet ne zaman kopacak? diye sordu. Rasulullah sözünü anlatmaya devam etti. Sahabilerden biri soruyu duydu ama hoşlanmadığı için cevap vermedi dediler. Bir kısmı da belki soruyu duymadı dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitirince kıyamet hakkında soru soran nerede buyurdu. Bedevi buradayım ya Resûlallah dedi. Emanete riayet edilmediği zaman kıyameti bekle buyurdu. Bedevi emanete nasıl riayet edilmeyecek diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de emanet ehil olmayan, sahibi olmayan kimseye verildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Buhari ilim İki hadis 1840 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmamlar size namaz kıldırırlar. Eğer doğru ve eksiksiz kılarlarsa hem size hem onlara sevap vardır. Şayet hata ederlerse, size sevap, onlara da ceza vardır. Hadis 1841 Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun. Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. 3- Ali İmran 110 Ayetini okudu ve şöyle açıkladı. İnsanların, insanlar için daha hayırlı ve daha faydalı olanları o kimselerdir ki, onlar, İslam toplumuna, boyunlarına geçirilmiş zincirlerle, esirlerle gelirler ve sonunda o esirlere karşı iyi davranışlarından dolayı onlar da Müslüman olurlar. Hadis 1842 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, esir alınıp, zincire vurulduktan sonra, İslam'ı kabul ederek cennete giren kimselerden hoşnut olur. Hadis 1843 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın bir beldede en beğendiği yer, o memleketin mescitleridir. En sevmediği yer ise, hile, aldatma ve zina bölgeleri olan çarşı ve pazarlardır. Hadis 1844 Selman-ı Farisi, Allah'undan razı olsun, şöyle demiştir. Gücünüz yeterse, çarşıya ilk girenlerden ve oradan en son çıkanlardan olmayın. Çünkü çarşı, şeytanın savaş alanı olup, şeytan bayrağını orada diker. Berkani'nin sahihinde, Selman-ı şöyle rivayet etmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Çarşıya ilk girenlerden ve oradan en son çıkanlardan olmayın. Çünkü şeytan, yumurtlar, ve yavrular, şeytan ve yardımcıları hazır bulunur. Hadis 1845 Asım el-Ahvel'den rivayete göre Abdullah İbni Sercis Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah seni bağışlasın dedim. O da seni de bağışlasın buyurdu. Asım el-Ahvel Abdullah ibn Sercis'e, Resulullah senin için mağfiret mi diledi diye sordu. Evet, senin için de mağfiret diledi dedi ve şu ayeti kerimeyi okudu. Ya Muhammed hem kendin hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dile. 47 Muhammed 19 Müslim Fezail 112 Hadis 1846 Ebu Mesud el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İlk peygamberin sözünden eksiksiz olarak insanlara eriştiği haberlerden birisi de, utanmıyorsan dilediğini yap, cezasını görürsün sözüdür. Hadis 1847 i̇bn Mesuttan Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü, insanlar arasında görülecek ilk dava, kan davalarıdır. Hadis 1848 Ayşeden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Melekler nurdan, cinler Dumansız kızıl ateşten, Adem ise Kur'an'da size bildirilen topraktan yaratılmıştır. Hadis 1849. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Allah'ın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an idi. Hadis. 1850. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı ister ve severse Allah da onunla buluşmaktan hoşnudur olur. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da O'na kavuşmayı arzu etmez, buyurdu. Bunun üzerine ben, Ya Resûlallah, ölümü sevmediği için mi kavuşmak istemez? Zaten hepimiz de ölümden hoşlanmayız, dedim. Hayır, öyle değil. Mü'min, Allah'ın rahmeti, rızası ve cennetiyle müjdelenince, Allah'a kavuşmak ister. Allah da, O'na kavuşmayı arzu eder. Kâfir ise, Allah'ın azabı ve gazabı haber verilince, Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah da O'na kavuşmaktan hoşlanmaz. Hadis 1851 Mü'minlerin annesi Safiye binti Huyay, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girmişti. Bir gece onu ziyaret edip sohbet ettikten sonra evime dönmek üzere kalkmıştım. O da beni uğurlamak için kalkmıştı. Bu sırada ensardan iki kişi mescidin önünden geçmekteydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, daha hızlı yürümeye başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara biraz yavaş olun, aceleye gerek yok. Yanımdaki kadın anneniz Safiye binti Huyey'dir dedi. Onlar da Subhanallah. Sizin hakkınızda ancak hayır ve iyilik düşünürüz deyince de onlara Şeytan, insanoğlunun vücudunda kan gibi dolaşır. Onun sizin kalbinize bir kötülük veya bir şüphe atmasından korktum, buyurdular. Hadis 1852 Ebu'l-Fadl, Abbas ibn-i Abdülmuttalib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn gazvesinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulundum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Düldül isimli beyaz katırına binmiş iken ben ve Ebu Süfyan İbni Haris Rasulullah'ın yanından hiç ayrılmadık. Müslümanlar gerilemeye başladılar. Bu sırada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Düldül'ü durmadan kâfirlerin üzerine sürüyordu. Ben, düldülün geminden tutup, savaş alanına girmesin diye çabalıyordum. Ebu Süfyan da, üzengisine yapışmıştı. Bu sırada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Abbas! Semure beyatinde bulunanları bana çağır, buyurdu. Gür sesli olan Abbas, sözüne şöyle devam etti Nerede Semura ashabı diye bağırdım Vallahi onlar sesimi duyunca sanki onların şefkatleri sığırın yavrularına olan şefkatleri gibi lebbeyk lebbeyk emrinizdeyiz, emrinizdeyiz diyerek geri geldiler Kafirlerle vuruştular Ensar'ı savaşa çağırırken Ey ensar topluluğu! Ey ensar topluluğu! diye sesleniyorlardı. Daha sonra da sadece Haris İbni Hazreç oğullarından yardım istendi. Bu sırada Rasûlullah katırı üzerinde dikilip savaşanlara baktı ve işte tandırın savaşın tam kızıştığı andır dedi. Ve bir miktar çakıl taşını kâfirlerin yüzüne fırlattı ve ardından da Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki bozguna uğradılar dedi. Ben bakmaya başladım. Gördüğüm kadarıyla savaş aynı hali üzere şiddetle devam ediyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kâfirlere taşları fırlatmasından sonra Allah'a yemin ederim ki güçlerinin zayıfladığını, işlerinin tersine döndüğünü gördüm. Hadis 1853. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah temizdir. Sadece Temiz olanları kabul eder. Allah, peygamberlerine neyi emrettiyse, mü'minlere de onu emretmiştir. Allah, peygamberlere, ey peygamberler, temiz ve helal olan şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın. 23. Mü'minun 51 buyurmuştur. Mü'minlere de, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin. 2. Bakara 172 buyurmuştur. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette, ellerini gökyüzüne açarak, Ya Rabbi, Ya Rabbi, diye dua eder. Halbuki, O'nun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir? Hadis 1854 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah, kıyamet gününde, üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, yüzlerine bile bakmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bunlar, zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir. Hadis 1855 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Seyhan, Ceyhan, Fırat, ve Nil, hepsi cennet ırmaklarındandır. Hadis 1856 Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, elimi tutarak şöyle buyurdu. Allah, cumartesi günü toprağı pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü hoşlanılmayan şeyleri, çarşamba günü nuru yaratmıştır. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları dağıtıp yaydı. Adem aleyhisselamı ise, cuma günü ikindiden sonra yaratılanların sonuncusu olarak, gündüzün son saatleri olan ikindi ile gece vakti arasında yarattı. Hadis 1857 Ebu Süleyman, Halit İbni Velid, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Mute Savaşı günü, elimde dokuz kılıç kırıldı. Yemen üretimi, enli bir kılıçtan başka bir şey kalmadı. Hadis 1858 Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, şöyle buyurduğunu işittim, demiştir. Hakim, hüküm verirken, içtihatta bulunur. Ve isabetli bir hüküm verirse, iki sevap kazanır. Yine hüküm vereceğinde, içtihatta bulunur da, yanılır, isabet edemezse, buna da bir sevap vardır. Hadis 1859 Ayşe'den Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sıtma, humma, sanki Cehennem sıcağının bir parçasıdır. Onu su ile serinleterek, hastayı rahatlatınız. Hadis 1860 Yine Âişe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kimse, oruç borcuyla ölürse, onun velisi veya akrabası, onun yerine orucunu tutar. Hadis 1861 Avf İbni Malik İbni Tufeyl'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir kimse, Aişe'ye, Allah ondan razı olsun, gelerek, sattığı veya Bağışladığı bir şey hususunda, yeğeni Abdullah ibn Zübeyir'in vallahi Âişe'ye Allah ondan razı olsun, bu işten vazgeçer veya ben onun böyle davranmasına engel olurum dediğini haber vermişti. Ayşe Allah ondan razı olsun, Zübeyir mi böyle söyleyen diye sordu. Oradakiler de Evet, böylece söyledi, dediler. Bunun üzerine Ayşe, Allah ondan razı olsun, Allah hakkı için ölünceye kadar Abdullah İbni Zübeyir'le konuşmamaya nezrediyorum, dedi. Hazreti Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, dargınlığı epeyce uzayınca, İbni Zübeyir araya şefaatçiler koyarak, teyzesinin, kendisini bağışlamasını istedi. Fakat Ayşe, vallahi ben onun hakkında kimsenin aracılığını kabul etmem, nezrimi bozup günah işlemem, dedi. Bu küslüğün hayli uzadığını gören Abdullah İbni Zübeyr, Misver İbni Mahreme ile Abdurrahman İbni Esvet İbni Abdiyevgus'a konuyu açarak, Allah aşkına beni Ayşe Allah ondan razı olsun teyzemin yanına götürüp beni affettirip barıştırın. Onun benimle alakayı kesmesi ve konuşmamaya nezretmesi helal olmaz dedi. Misver ve Abdurrahman bu teklifi kabul edip Hazreti Ayşe'nin Allah ondan razı olsun evine geldiler ve selam vererek Girebilir miyiz diye izin istediler. Hazreti Ayşe de Allah ondan razı olsun girin dedi. Hepimiz mi girelim diye sordular. Yanlarında İbnü Zübeyrin olduğunu bilmediği için o da evet, hepiniz girin. İbnü Zübeyir de onlarla birlikte içeri girdi. Perdenin arkasına geçerek teyzesinin boynuna sarıldı. Ve kendisini bağışlamasını isteyerek ağladı. Misver ile Abdurrahman da, Allah aşkına onu bağışla diye yalvardılar. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, akraba ile münasebeti kesmenin yasakladığını bilirsin. Bir Müslümanın üç günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal değildir diyerek barışmasını istediler. Suç bağışlamanın önemi, akrabayla ilgiyi kesmenin kötülüğü konusunda o kadar çok şey söylediler ki Hazreti Ayşe onlara neZR'ini hatırlattı ve ağlamaya başladı. Ben İbnü Zübeyr'le konuşmamak üzere adak adadım. Adağı bozmak günahtır dedi. Mahremeyla Abdurrahman onun gönlünü yapmak üzere o kadar çok şey söylediler ki Sonunda Hazreti Aisha, İbn Zübeyr ile konuştu. Adağını bozduğu için de kırk köleyi hürriyetine kavuşturdu. Sonraki günlerde nezrin'i hatırlayarak ağlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatırdı. Hadis 1862. Ukbe İbn Amir'den, Allah ondan razı olsun. Riva'yete göre. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aradan sekiz yıl geçtikten sonra Uhud şehitlerini ziyarete gitti. Ölü ve yaşayanlara veda eder gibi onlara dua etti ve konuşmak üzere minbere çıkarak şunları söyledi. Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin için hazırlık yapacağım. Sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şahitlik yapacağım. Buluşma yerimiz Kevser Havuzunun yanıdır. Şu anda ben bu yerimde Kevser Havuzunu görmekteyim. Ben sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Ama dünya hırsıyla birbirinizle yarış edip çekişmenizden korkuyorum. Ukbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, minber üzerinde en son gören ben oldum demiştir. Müslim'in diğer bir rivayetinde, ben sizin dünya hırsıyla birbirinize düşüp kapışmanızdan ve birbirinizi öldürmenizden ve sizden öncekiler gibi helak olup gitmenizden korkuyorum. Ukbe, bu benim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde son görüşüm oldu dedi Müslim Fezail 31 Buhari'nin değişik bir rivayetinde ise aranızda Kevser havuzuna ilk ulaşan ben olacağım ve sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şahitlik edeceğim Vallahi şu anda havuzum Gözümün önünde ve ona bakıyorum. Dünya hazinelerinin anahtarları veya dünyanın anahtarları bana verildi. Vallahi sizin benden sonra şirke düşmenizden hiç korkum yok. Ben sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum. Hadis 1863 Ebu Zeyd, Amr ibne Ahtab el-Ensâri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize sabah namazını kıldırınca, minbere çıkarak, öğle namazına kadar konuştu. Aşağı inip namaz kıldırdı, tekrar minbere çıktı ve ikindi namazına kadar konuştu. Minberden inip, İkindiği kıldırıp güneş batıncaya kadar konuştu. Bize olmuş ve olacak her şeyden haber verdi ve bizim en çok alim olanımız Kur'anı Kerim'i en çok hifsedenimizdir buyurdu. Hadis 1864. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah'a itaat etmek üzere adak adarsa ona itaat etsin. İsyan etmeyi adıyan da adağından vazgeçip Allah'a karşı gelmesin. Hadis 1865 Ümmü Şerik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zehirli ve çok zararlı olan iri kelerleyi öldürmeyi emretti ve o, İbrahim aleyhisselamı yakmak için yakılan ateşi üfleyerek daha da yakmaya çalışırdı, buyurdu. Hadis 1866 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Zehirli iri keleri, kim ilk vuruşta öldürürse, onun için şu kadar sevap yazılır. İkinci vuruşta öldüren için, birincisinden daha az olarak, şu kadar sevap vardır. Eğer bir kimse, üçüncü vuruşta öldürürse, ona da şu kadar sevap vardır. Müslim'in diğer bir rivayetindeyse şöyledir. Kim zehirli, iri keleri, ilk vuruşta öldürürse, ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürene, bundan biraz az, üçüncü vuruşta öldürene de daha az sevap verilir. Hadis 1867 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçmiş zamanlarda bir adam, mutlaka bir sadaka vereceğim dedi. Geceliğin evinden çıkıp, sadakasını bilmeyerek bir hırsızın eline koymuştu. Sabah olunca insanlar, vay! filan hırsıza sadaka verilmiş diye söylenirler. Sadakayı veren kimse, Allah'ım sana hamdolsun. Ben bir sadaka daha vereceğim. Yine gece evinden çıktı. Bilmeyerek sadakasını bir fahişenin eline tutuşturdu. Sabahleyin herkes, Vay bu gecede bir fahişeye sadaka verilmiş, olacak şey değil diye söylenirler. Sadakayı veren kimse, Allah'ım, bir fahişeye sadaka verdiğim için sana hamdolsun der. Mutlaka bir sadaka daha vereceğim diyerek geceliğin evinden çıkar. O günde sadakasını bir zenginin avucuna bırakır. Ertesi gün, bu ne iştir? Zengine bile sadaka verilmeye başlandı diyerek söylenirler. Sadaka veren kimse de, Allah'ım! Hırsıza, fahişeye ve zengine sadaka verdiğim için sana hamd olsun, dedi. Uykusunda o kimseye şöyle denildi. Hırsıza verdiğin sadaka, belki onu yaptığı hırsızlıktan utandırıp vazgeçirmiştir. Fahişe olan, yaptıklarından vazgeçip, iffetli bir kadın olacaktır. Zengin de, Belki bundan ibret alıp Allah'ın kendisine verdiği mallardan muhtaçlara verecektir. Hadis 1868. Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir davetteydik. Kendisine etin kol tarafından bir parça ikram edildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma koparıp şöyle buyurdu. Kıyamet günü insanların efendisi ve ulusu benim. Bunun sebebini bilir misiniz? dedi ve şöyle buyurdu. Allah gelmiş geçmiş tüm insanları düz bir yere toplayacak. Orası, İnsanlara bakan kimsenin hepsini görebileceği, onlara çağıranın hepsine sesini duyurabileceği bir yerdir. Güneş onlara yaklaşacak. İnsanların sıkıntıları dayanılmayacak hale gelecek ve mahşer halkı birbirlerine başınıza gelen şu sıkıntıları görmüyor musunuz? Durumunuzu Rabbinize arz ederek, ''Size kimin şefaat edeceğine niçin bakmıyorsunuz?'' diyecekler. Bir kısmı diğerlerine ''Babanız Adem aleyhisselama gidin'' diyecekler. Adem aleyhisselama gelip ''Ey Adem aleyhisselam, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı, sana kendi ruhundan üfürdü. Meleklerin sana tazim etmelerini emretti.'' Onlar da sana secde ettiler. Seni cennete yerleştirdi. Rabbine gidip bizim için şefaat ediver. İçinde bulunduğumuz hali, sıkıntıyı görmüyor musun? Diyecekler. O da, Bugün Rabbim öyle gazaplıdır ki, şimdiye kadar böyle gazap etmemiş, bundan sonra da bu tür gazap etmez. Bir de ben, Cennetteki o yasak meyveden yemiş, Allah'a asi olmuştum. Size şefaat edecek yüzüm yok. Kendimi düşünüyorum. Kendimi kurtarabilirsem o bana yeter. Siz başkasına gidin, Nuh'a gidin diyecek. Onlar da Nuh'a gidecekler. Ey Nuh! Yeryüzündeki insanlara gönderilen rasullerin ilkisin. Allah sana çok şükreden kul adını verdi. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? Bize Rabbinin huzurunda şefaat etmeyecek misin? Diyecekler. O da bugün Rabbiniz görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böyle gazaplandı ne de sonra gazaplanır. Ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Asıl ben şefaate muhtacım, kendimi düşünüyorum. Siz başkasına gidin, İbrahim'e gidin, diyecek. Onlar İbrahim'e gelecek. Sen Allah'ın peygamberisin, yeryüzü halkı içinde Allah'ın dostu sensin. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? Bize, Rabbine hakkımızda şefaat eyle diyecekler. O da şunları söyleyecek. Bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Onun için şefaate ben muhtacım. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum. Siz kendinize bir şefaatçi arayınız. Musa'ya gidin. Onlar da Musa'ya gelip şöyle diyecekler. Ey Musa! Sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana risalet ve konuşmasıyla diğer insanlara üstün kılmıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? O da bugün Rabbim benzeri görülmedik bir şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böylesine gazaplanır. Ben öldürülmesine emir almadığım bir adamı öldürdüm. Asıl benim şefaate muhtaç olan. Siz başkasına gidin, İsa'ya gidin, diyecek. Onlar da İsa'ya gelerek, Ey İsa, sen Allah'ın Resûlü, O'nun Meryem'e yönelttiği kelimesi ve O'nun yarattığı bir ruhsun. Sen daha beşikteyken insanlarla konuştun. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? diyecekler. İsa da, Bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır, diyecek ama işlediği bir günah zikretmeyecek. Sonra da, asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Siz başkasına gidin. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidin, diyecek. Başka bir rivayette, onlar da bana gelecek. Ya Muhammed, sen Allah'ın Rasulü. Ve son peygamberisin. Allah senin gelmiş geçmiş tüm günahlarını bağışlamıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı durumu görmüyor musun? Diyecekler. Ben de hemen arşın altına varıp Rabbim için secdeye kapanacağım. Sonra Allah kimseye öğretmediği en güzel hamdi ve övgüyü bana ilham edecek, sonra bana hitaben, Ya Muhammed, secdeden başını kaldır. İste, istediğin sana verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Buyuracak. Ben de başımı secdeden kaldıracağım ve, Ya Rab, ümmetimi bana bağışla. Ümmetimi kurtar diye yalvaracağım. O zaman bana, ya Muhammed, ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cennet kapılarının en sağındaki Babül Eymen'den içeri al. Onlar esasen her kapıdan girebilirler. Buyurulacak. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet kapılarının iki kanadı arasındaki mesafe, Mekke ile Bahreyn'deki Hacer veya Mekke ile Suriye'deki Basra arasındaki mesafe kadar geniştir. Hadis 1869 i̇bn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam, İsmail'in annesi Hacer ile emzirmekte olduğu İsmail'i alıp Mekke'ye getirdi. Onları Kabe'nin üst tarafında, zemzemin yukarısındaki büyük bir ağacın altına bıraktı. O zamanlar Mekke'de kimse bulunmadığı gibi, İçecek su da yoktu. İşte İbrahim, karısıyla oğlunu oraya bıraktı ve yanlarına da içi hurma ve su dolu iki kırba bıraktı. Sonra İbrahim aleyhisselam, Şam'a gitmek üzere oradan ayrıldı. Hacer de onun peşinden giderek, Ey İbrahim! Bizi konuşup görüşecek bir kimsenin Yiyip içecek bir şeyin bulunmadığı bu vadide tek başına bırakıp da nereye gidiyorsun diye birkaç sefer sormasına rağmen İbrahim aleyhisselam dönüp bakmadı bile. Sonunda Hacer bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti deyince İbrahim evet Allah emretti diye cevap verdi. Hacer, öyleyse Allah bizi korur, dedi ve oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam yürüdü gitti. Kimsenin kendisini göremediği seniye mevkiine varınca, yüzünü kabe tarafına çevirdi ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Ey Rabbimiz! Soyumdan bir kısmını ekim bitmez bir yere, senin kutsal evinin yakınına yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı devamlı ve tam bir duyarlılık içinde kılıp, yerine getirsinler. Artık sen, insanlardan bir kısmının gönlünü, hevesle oralara meylettir ki, hac ve umre maksadıyla gelip gitmelerinde de, Çeşitli meyvelerle rızıklandır onları. Belki şükrederler. 14. İbrahim Suresi 37 Hacer, İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan içiyordu. Nihayet, kırbadaki su tükendi. Hem kendi, hem de oğlu susadı. Hacer, çocuğun susuzluktan, toprak üzerinde yuvarlandığını görünce yavrusunun bu acıklı haline bakmaktan üzülerek onun yanından kalkıp oraya en yakın tepe olan Safa'ya gitti ve tepenin üstüne çıktı. Sonra acaba bir kimse görebilir miyim diye vadiye bakındı. Fakat kimseyi göremedi. Safa tepesinden inip vadiye gelince koşmasına engel olmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra da çok zor durumda kalan bir insanın gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Tepenin üzerine çıkıp, acaba birini görebilir miyim diye bakındı fakat kimseyi göremedi. İki tepe arasında böylece yedi defa gidip geldi. i̇bn Abbas diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte bundan dolayı halk, Safa ile Merve arasında say ederler, buyurarak sözüne devam etti. Hacer, Merve tepesine çıkınca bir ses duydu. Kendi kendine, sus dinle dedi. Sonra iyice kulak verdi. Aynı sesi bir daha duydu. Tamam, sesini duyurdun. Eğer bize yardım edebilecek durumdaysan, bize yardım et, dedi. Bir de baktı ki, şimdiki zemzemin olduğu yerde, bir melek, topuğuyla veya kanadıyla toprağı kazıp zemzemi ortaya çıkardı. Hacer de akıp gitmesin diye suyun etrafını çevirmeye ve bir taraftan da kırbasını doldurmaya çabalıyordu. Hacer suyu avuçladıkça yerden su kaynıyordu. İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah, İsmail'in annesine rahmet etsin, Zemzem'i kendi haline bıraksaydı veya suyu avuçlamasaydı, zemzem suyu akan bir ırmak olurdu, buyurdu. İbni Abbas sözüne şöyle devam etti. Hacer sudan içti, yavrusuna emzirdi. Melek ona, Sakın mahvoluruz diye korkmayın. İşte şurası, Beytullah'ın yeridir. Onu şu çocukla babası yapacaktır. Allah, o işi yapacak kimsenin yok olmasına izin vermez. Beytullah'ın yeri, yer seviyesinden biraz yüksekçe idi. Zamanla seller sağını solunu yalayıp aşındırmıştı. Onlar bu şekilde yaşayıp giderken, Cürhüm kabilesinden bir grup insan veya onlardan bir aile, Keda yolundan gelerek Mekke'nin alt tarafına indiler. O sırada bir kuşun gelip gittiğini gördüler. Bu kuş mutlaka bir suyun etrafında dönüp duruyordur dediler. Bu vadide su olmaması lazımdı. Ve bunu anlamak için bir veya iki kişiyi oraya gönderdiler. Gidenler, orada suyun bulunduğunu görüp, durumu haber verdiler. Suyun yanına geldiklerinde, Hacer'i gördüler. Bizim buraya yerleşmemize izin verir misin? diye sordular. O da, Evet, bu sudan istifade edebilirsiniz. Ama, mülkiyeti hakkında bir hak iddia etmemek şartıyla, dedi. Onlar da, peki, kabul. Dediler. İbni Abbas rivayetine şöyle devam etti. İnsanlarla bir arada olmaya ihtiyaç duyduğu bir sırada, onların çıka gelmesi, Hacer'i sevindirdi. Cürhümîler oraya yerleştikleri gibi, diğer akrabalarına da haber saldılar, onlar da gelip buraya yerleştiler. Böylece orada ev bark çoğalmış oldu. Hacer'in oğlu İsmail, büyüyüp gelişti. Cürhümîlerden Arapça öğrendi. İyi halleriyle, cürhümîler arasında beğenilip, takdirlerini kazanmıştı. Ergenlik çağına gelince, onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde Hacer vefat etti. Uzun bir zaman sonra, İbrahim, burada bıraktığı karısı ve oğlunu ziyaret için, Mekke'ye geldi. Fakat İsmail'i evde bulamadı. Karısına, İsmail nerede diye sordu. Kadın, rızkımızı temin etmeye, diğer bir rivayete göre avlanmaya gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam, geçim durumlarını ve nasıl olduklarını sordu. O kadın da, çok kötü durumdayız. Büyük bir sıkıntı ve darlık içindeyiz." diye hallerinden şikayet etti. İbrahim de "Kocan gelince ona selamımı söyle. Kendisine hatırlat da kapısının eşiğini değiştirsin." dedi. İsmail eve gelince orada bir şeyler olduğunu sezdi ve karısına "Ben yokken eve biri geldi mi?" diye sordu. O da Evet, yaşlı bir adam geldi diyerek onu tarif etmeye çalıştı. Seni sordu, ben de ava gittiğini haber verdim. Nasıl geçindiğimizi sordu. Ben de geçim sıkıntısı çektiğimizi anlattım. Ve bana, kocan gelince ona selamımı söyle. Kendisine hatırlat da kapısının eşiğini değiştirsin, dedi. İsmail, o gelen benim babamdır. Bana senden boşanmamı emretmiş. Haydi, ailenin yanına dönebilirsin, dedi. O kadını boşayıp, cürhümîlerden başka bir kadınla evlendi. Allah'ın dilediği kadar bir zaman geçtikten sonra, İbrahim tekrar oğlunun evine ziyarete geldi. Fakat İsmail'i yine bulamadı. İçeri girip İsmail'i sordu. Karısı rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim geçiminiz, haliniz nasıldır diye sordu. Kadın çok iyi durumdayız, rahat ve bolluk içindeyiz diyerek Allah'a hamd etti. Konuşma şöyle devam etti. Ne yiyorsunuz? Et yiyoruz. Ne içiyorsunuz? Su. O zaman İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, etlerine ve sularına bereket ver, diye dua etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sözün burasında şöyle buyurdu. O zamanlar Mekke'de ekin yoktu. Eğer olsaydı, tahılın da bereketlenmesi için dua ederdi. İbn Abbas dedi ki, İbrahim'in duası bereketiyle, et ile su, başka yerde yaşayanlarla kıyaslanmayacak şekilde, Mekkelilerin sağlığına elverişli olmuştur. Bir başka rivayete göre, İbrahim aleyhisselam oraya gelince, İsmail nerede diye sordu. Karısı, avlanmaya gitti dedi. Hanımı, yemek yemek ve su içmek için buyurmaz mısınız dedi. İbrahim, ''Ne yiyor, ne içiyorsunuz?'' diye sordu. Kadın, ''Yediğimiz et, içtiğimizde sudur.'' dedi. İşte o zaman İbrahim aleyhisselam, ''Allah'ım, onların yiyecek ve içeceklerine bereket ver.'' diye dua etti. İbn Abbas sözüne şöyle devam etti. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, ''İşte bu, İbrahim'in duasının bereketidir.'' buyurdu. İbrahim, gelinine şöyle dedi. ''Kocan eve gelince, ona benim selamımı söyle ve kendisine hatırlat da kapısının eşiğine sahip olsun.'' dedi. İsmail eve gelince, ''Eve gelen oldu mu?'' diye sordu. Karısı, ''Evet.'' Güzel görünümlü bir ihtiyar geldi diyerek, onun hakkında güzel şeyler söyledi. Sözüne devamla, bana seni sordu, ben de anlattım. Geçimimizi öğrenmek istedi, ben de çok iyi olduğunu söyledim dedi. İsmail, sana bir tavsiyede bulundu mu diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğine sahip olmana emretti dedi. O zaman İsmail, o benim babamdır, evin eşiği de sensin. Babam, seni hoş tutmamı, seninle iyi geçinmemi emretmiş, dedi. Allah'ın dilediği kadar bir zaman geçtikten sonra, İbrahim aleyhisselam bir daha geldi. O sırada İsmail, zemzemin yanındaki büyük bir ağacın altına oturmuş, ok yontuyordu. Babasını görünce ayağa kalktı. Uzun süre birbirini görmeyen bir baba çocuğuna, bir çocuk da babasına sevgi ve saygısını nasıl gösterirse, onlar da birbirlerine öyle yaptılar. İbrahim aleyhisselam oğluyla konuşmaya başladı. İsmail, Allah bana önemli bir görev verdi. Öyleyse Rabbinin emrini yerine getir babacığım. Ama bana yardım edeceksin. Sana elbette yardım edeceğim. İbrahim, oradaki yüksekçe bir tepeyi gösterdi ve Allah, işte şuraya bir ev yapmamı emretti, dedi. İbrahim, oraya kabe'nin temelini atıp yükseltti. İsmail, taş getiriyor, İbrahim de duvar örüyordu. Binanın duvarları yükselince İsmail şu makamı İbrahim diye bilinen taşı getirip babasına verdi. O da bu taşı iskele gibi kullanıp üzerine çıkıp İsmail'in getirdiği taşlarla inşaata devam etti. Onlar beraberce binayı yaparken Rabbim bizden bu hizmeti kabul eyle. Şüphesiz sen Duamızı duyan ve niyetimizi bilensin. 2. Bakara 127 Diye dua ediyorlardı. Bir başka rivayetse şöyledir. İbrahim aleyhisselam, İsmail ile annesini alıp yola çıktı. Yanlarında bir de su kırbası vardı. İsmail'in annesi susadıkça kırbadan içip oğlunu emziriyordu. Nihayet, Mekke'ye gelince, İbrahim, Hacer'i büyük bir ağacın altına bıraktı. Sonra geriye dönüp giderken, Hacer arkasına takıldı. Keda mevkiine gelince, Hacer onun arkasından, ''İbrahim, bizi kime bırakıp gidiyorsun?'' diye seslendi. O da, ''Allah'a bırakıyorum.'' dedi. Hacer, Allah'ın korumasına razıyım, dedi. Sonra geri döndü. Kırbadaki sudan içip, çocuğunu emziriyordu. Sonunda su bitti. Hacer, gidip etrafa bakayım, belki birini görürüm, dedi. Yürüyüp, safa tepesine çıktı. Etrafa bakındı. Fakat kimseyi göremedi. Vadiye inince koşmaya başladı. Merve'ye geldi. Sonra da gidip çocuğa bakayım, acaba ne yapıyor diye söylendi. Dönüp, çocuğun yanına geldi. Çocuk, bıraktığı gibi bitkin bir halde, ölecek gibi duruyordu. Orada durmaya gönlü razı olmadı. Gidip etrafa bakınayım, belki birini görebilirim, dedi. Gidip, safa tepesine çıktı. Etrafına bakındı. Fakat kimseyi göremedi. Böylece, İki tepe arasında yediği tamamladı. Sonra kendi kendine, acaba çocuk ne yapıyor, bir daha görsem derken, bir ses işitti. Ve, eğer bir iyilik yapabileceksen yardım et, diye seslendi. Bir de baktı ki, Cibril aleyhisselam, ayak topuğuyla yere vurdu ve oradan su fışkırdı. Hacer, hayretler içinde kaldı. Avucuyla kırbasına su doldurmaya başladı. Buhari, hadisin devamını rivayet etti. Hadis 1870 Said İbni Zeyd, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim dedi. Mantar, domalan, İsrail oğullarına ikram edilen kudret helvası türünden bir rızıktır. Suyu da göz hastalığına şifadır.